Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fısrat ve selamualaikum asallahu ala rasulillah ve ala alihi ve sahbihi e jma'in. Abruk müsadis. Altıcır El iman mil kader. Kader iman. Ahlü sünnet ve cemaat. Hizmet ve cemaat. Yatkidüne in itikaden. Yanlış yeri okuyorsun. Sayfa seksen dokuz. Biz buraları okuduk mu? Sayfa 89. ويؤمنون بكل ما يكون من امور الغيب بعد الممات. Ve Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat, "Yü'minun derler kulli ma yekunu min umuril gaybi ba'del memati." بعد الممات." Ölümden sonraki gayb işlerinden Hepsini iman derler mimmen o şeyler ki akhbarahu billahu ve resuluhu onu Allah ve Resulü haber vermiştir sallallahu aleyhi ve ala alihi sellem min sakaratil mauti ölü sekaratından ve huduri meleike'til mauti ve ölüm meleklerinin gelmesinden ve farahil e, mu'mini ve farahil mu'mini bi liqa'i rabbih mu'minin rabbi ile karşılaşmasındaki sevincinden <Sessizlik> ve hudur şeytani, ölüm anında şeytanın hazır olmasından, ve adam kabul el imanı kafiri, ölüm anında kafirin imanının ölüm anında kabul edilmemesinden, ve âlemi berzahi, berzah âleminden, ve naimi qabri, ve âzabı, qabrin azabından ve nimetlerinden, ve fitne li ruhi ve cesedi, cesedin ve ruhun fitneye uğramasından, yani imtihana uğramasından ve sual el meleklerin sualinden ve enne şuhada ahya'un inde rabbihim yirzaqun ve şehitlerin Rablerinin yanında diri olarak rızıklandırıldıklarından ve enne erwah ehli's sa'adeti mun'ame tun saadet ehlinin ruhları nimetlendirilirler ve erwah ehli'ş şakaveti mu'azebetun şakavat ehlinin ruhlarının ise e, azaplandığına dair ne yaparlar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 envay çeşitlerini anlatması gibi orada var olan yılanlardan söz etmesi orada insanın başına gelecek olan azapları ne yapbasa anlatması gibi bir takım bir grup rivayette de peygamberimizin kabir azabından Allah'a sığınması ve sahabesine de kabir azabından Allah'a sığınmalarını emretmesi gibi mesela peygamber aleyhissalatu vesselam namazın sonunda selam vermeden önce yani tahiyyatı bitirdikten sonra ne diyor peygamberimiz dört şeyden Allah'a ve celle'ye sığınınız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 bin nefhi fi's sure Sura üflenmesine iman ediyor. Ve hiye nefhatani al-sahih 2 üfleyiştir. Sahih görüş üzerine sahih görüşe göre 2 tane üfleyiş vardır. Sahih görüşe göre 2 tane üfleyiştir. Vakıle denildi selasu nefahatin 3 nefahat üfleyiş denildi. yani 3 üç 3 vardır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 فَنَاءُ وَالسَّعْقُ ve onda e, fena vardı yani bu kainat artık fani olacak gidecek ve bir şartılma vardır ve evet, fîhâ evet. <gülüyor> helâkü men قَضَ اللّٰهُ ihlâkihi ihlâkehu ihlâkehu Allah-u Teala'nın e, e, helak etmeyi dilediği Hı. her şeyin helakı vardır Hı. evet ve sâlişetü basi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 ve insanların tekrar ayaklanması için sure müfle necey. Sayısına gelince Allah en doğrusunu bilir. Evet. U yu'minune iman diyorlar bil bas ve'n nüşur dirime dirime dirilme iman ediyorlar. Ve inna Allah muakkı Allah yeb'as diritiyor min men fil kubur. Kabirlerde olanlar olan kimse onları diriltiyor fiقوم <gülüyor> الناس kalkıyor grafik alemin Rabbi için rapicin e, hufaten uraten gurlen e, e, çıplak ayakla çıplak ayakla zaten çıplak <gülüyor> e, vurlen, sünnetsiz sünnetsiz bir şekilde alemi rabbine e, alemi Rabbi Allah için e, ayak kalkıyorlar yani ne oluyor kemabe dekum taudun yani nasıl ki Allah ze vecellebini nasıl başlatmışsa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 O günü Allah Azze ve onları ne yapmıştır? Ertelemiştir. Yani bu lafız ayetten alınmış bir lafız. Evet. وَقَدْ Her hareket sönmüştür, her hareket durgunlaşmıştır. وَخَيَّمَ السَّمْتُ الرَّهِيبِ وَخَيَّمَا السَّمْتُ Çok ürkütücü bir sessizlik insanların üzerine çökmüştür.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 fani olmayacaklar ve ebedi ebedi eski mi de fani de olmayacaklardır. Vel cennetu darul mu'minine minherin darıdır. Müminlerin yeridir. El muvahhidin el muttakine fekwardu müminlerin yeridir. Ve'n naru darul günahkarların yurdudur. Ve'l kafirine minel müşriklerden kafirlerden kafirlerin yurdudur. Yeridir vel yahudi vel nasara vel munafikin <gülüyor> yahudi hristiyan ve munafiklerin e, vel mul vel mulhidin vel mulhid inkarcı demek değil mi inkar eden ilhad eden İl, normalde ne demek Kelime manası sapma demek ilhadın normalde kelime manası <gülüyor> sapma demek evet <gülüyor> vel vesnine vel veseniyin putperestler yani putperestler mi diyorduk yurdudur, yurdudur.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 Soru sormak isteyen kardeş. Buyur. O <gülüyor> zaman hmm. Allah'tan yani beklediyse, Allah'tan isnasın. Tamam. ondan isnasın. Tamam. Evet. Böyle tamam var. Tamam. Hadisi mi soruyorsun? Yani? Var mı diye mi soruyorsun? Ya bu var. Bu sahihte sabit olan bir hadis. Yani o gün.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 daha başka bir şey istemiyorum diyecek mesela Allah'ı görmek müminler için en büyük nimet olacak ama kafirlerinki böyle olmayacak tabii. Yani nasıl ki mesela melekler aynı Azrail şey Azrail demeyelim yerinde ölüm meleği aynı ölüm meleği mesela mümine geldiği zaman en güzel surette görüyor. kafire geldiği zaman en feci en kötü şeyde en kötü surette görmüş oluyor. Onlar da Allah aracısız hesap verecekler ama Allah ölen nimet görmesiyle görmeyecekler. Çünkü Allah'ı görmek bir nimet yani. Tamam? باشخة طبعا وآخر من دعوان الحمد لله رب العالمين